1685 numaralı konu, Kabbin Mali'in, Esad bin Zürare'ye dua etmesi, babamın gözleri kör olduğunda onun elini tutup götüren bendim, onu cumaya götürürken, ezanı işittiğinde, Esad bin Zürare için dua eder, af talebinde bulunurdu, ona, ey babacığım, ezanı her işittiğinde Esad bin Zürare'ye niçin dua ediyorsun, dedim, bana, ey oğul, daha Resulullah Medine'ye gelmeden önce, beni beyada dağının eteğindeki nekiyül hadımat denilen yerde bize ilk cumayı kıldıran odur, dedi, siz kaç kişiydiniz, diye sordum, biz tam kırk kişiydik, diye cevap verdi.